Hazırlayan ve sunanlar Tan Morgül, Bahış Şerten ve İsmail Başöz. Herkese iyi pazarlar. 94.9 Açık Radyo'da yeni bir liböre'de beraberiz. Takım tam kadro. Tabii ki barış saymıyoruz. Artık o iyice kulübeye mahkum. <gülüyor> Volkan var, İsmail var ve ben tam varım. Ee, ve Dünya Kupası startını yapacağız. 5 ee, haftamız var. 12 Haziran'da Brezilya'da. Brezilya, Hırvatistan maçıyla başlayacak. Evet, Sao Paulo'da evet, oynanacak. Kulübemizin amaç. önemli oyuncularından Volkan'ı kendisini gönderiyoruz yakında. Artık oradan Yalnız bağlanırız. Yalnız Volkan'ın Brezilya keyfini şimdiden hakikaten nedir? Gıpta. Evet evet Vol. Maç seyretmeyeceksin galiba değil mi Volkan? Efendim? Maç seyretme planım pek yok galiba. Ee, esas <gülüyor> niyetim aslında tabii ki bir dünya kupasına gitirken maç izlemeden olmaz, olmaz tabii olmaz, ki evet. ama benim zaten gitmeden önceki niyetim maç biletleri de çok pahalı olduğundan dolayı kendime başka bir yöntem bulmam lazım diye. Dışarı çıkıp izleyeceğim yani. Belki bir beleş <gülüyor> bulurum Beleştepe ya Hane, da evet. e, yani herkes televizyondan olan biteni görürken dışarıda ne oluyor acaba'yı birazcık ben takip edeyim e, dedim. çok mi biraz öyle Libero'ya uygun bir tavuk. İstek iptedim yar Evet, yani o da dönen hayatı evet. fan ortamını. Köfte ekmekçilerle beraber. Evet, Volkan gidiyor, Volkanı gönderiyoruz. Ama <gülüyor> yani gidiyor davranası. oluşum. Ses olarak e, Libero'ya katkı vermeyeceğim anlamına gelmesin. E, Yok canım muhakkak büyük gazetecilik Belki... olayları yapacağız şimdi. <gülüyor> Belki telefon bağlantıları yaparız. <gülüyor> evet evet oradan, bu ezile Pazar ne, ne ki şurası. Herkes maçı anlatırken sen sokakları anlatacaksın bize. Hayat evet. sokaktadır. Evet buna bakıyoruz zaten. <gülüyor> Biz de Libero'da bir beş haftalık Dünya Kupası hazırlığına başlayalım dedik. Tabii bizim için futbol severler için. Dört yılın sultanı geliyor Ramazanımız yani <gülüyor> <gülüyor> Dünya Kupası bizde kendimizi televizyon başına arada yani... Avrupa Kupası ile bir eğleniyoruz ama ona, <gülüyor> ona Mevlit Kandil diyelim <gülüyor> <gülüyor> pardon. Evet şimdi... Ee, önce bir Selim seslere sevgiler ee, evet, iletelim. Evet biz, biz bu programı Cuma'ta günü yapıyoruz. Dolayısıyla bugün Selim sesleri kaybettik. E, şöyle bir tweet atmıştım sizinle de paylaşayım. E, nefesimizin 9-8'i gitti. E, Uzun süre hasta yatağındaydı. Evet. Evet. Bugün zaten Selim Sesler müzikleriyle de e, devam edeceğiz. Yani büyük katkısı vardık e, kulağımızda e, kalbimizde e, büyük kayıp e, kendisini anıyoruz. Tek Bedenin de. her tarafına 9-8 olunca tabii kalçadan <gülüyor> tırnağa <gülüyor> evet. yüreğe kadar evet. e, kendisini anıyoruz e, bir kez daha. Futbolcuyuz ee, ama güzel sesin her türlüsüne sıcağız. Evet Dünya Kupasına başlıyoruz. Başlamıyoruz, nasıl başlıyoruz. Başlamıyoruz. başlamıyoruz. Pardon, pardon. Başlamıyoruz. Başlamıyoruz. Bu e, düğün olan e, futbolumuzun güzelliklerinden bir tanesini paylaşmamız gerekiyor burada. Evet. Dünya Kupasından önce e, Fenerbahçe e, futbolcuların gerçekleştirdiği bir e, variyete diyelim. Variyete var. E, sahada dolaşan bir kağıt var, değil mi? Evet sağda dolaşan aslında bir gönderme istava tabii Mançini ile başlayan daha çok Şinayda üzerinden taktik olarak gelen bir şeyin farklı bir versiyonu izledik. Mançini Galatasaray teknik direktörü Mançini maçlarda kağıt veriyor oyunculara. E, daha e. çok Şinaydik'e. Şinaydik yeni oyuncu değişim sırasındaki Mançini'nin kurgusunu. Oyun içinde e, o kağıt üzerinden Şinaydar e, içeri anlatıyor. O kağıt bilmiyor. Tabii Artık bizim bilmiyor. dün e, Sarıçoğlu'nda gördüğümüz sahne biraz farklı bir sahneydi. Beyaz kağıt elden ele dolaştı. Ama sahaya giriş de enteresan. Antrenör tarafından verilmiyor. E, yedek giren oyuncu Selçuk e, Şahin tarafından. E, zaten sayıda da öyle yapılıyordu. Öyle e, mi? Selçuk Hı Şahin geldi oyuna soktu e, ve e, o kağıt elden ele dolaştı. İşin bence eğlenceli taraflarından biri bir de seyircinin 2 3 ıı, reaksiyonundan sonra duruma fark etmesi ve sanki hani galibiyet anında Oyuncular paslaşırken seyirci tezahürt yapar ya ooo diye. Kağıtlar paslaşırken e, büyük bir tezahürt vardı. Ama oyuncular da bu arada çok ciddiydi. Şimdi finali söyleyelim. Tekrar bir kurgu yapıp geri flashback yapalım. E, kağıt en sonunda kaleci Volkan'ın e, eline geliyor. Volkan e, türü, kulübeye tamam anladım. E, e, Eliyle işaret yapıyor. Öne işimi tarzında. E, yaptıktan sonra kamera yapar. anlamıyor hala Oscar'da. Ve kameraya kağıdı gösteriyor. Ondan ve sonra anlıyoruz ki diye şampiyon şey. Fenerbahçe'ymiş. <gülüyor> Fenerbahçe çok e, hakikaten çok mizah dolu. Bence ee, Bekir'in e, bir açıklaması var. Sonradan şimdi Bekir'in açıklamasından önce e, senin biraz önce anlattığın Galatasaray'la arkadaşların tepkisi çok mesela garip olmuş. Böyle bir şeyin olmadığını Bekir açıklıyor. Bir e, alınma gerçekleşmiş galiba. Evet yani e, benim e, tabii Galatasaray'la olduğum eski e, hasta Galatasaray'la olduğum bilinen... ...insanlar tarafından bir gaz tipik bildiğimiz bir gaz sayılık tepkisi konmuş. Dalga geçiriliyor falan diye. Halbuki yani öyle şeyler yapılıyor ki memleket stadyumlarında veya stadyum dışlarında... ...yani böyle şiddet dışı bence zeki esprilere çok da fazla ihtiyacımız var. Birazcık zaten düşmanlık dışına çıkılsa bu espriye herkes rahatlıkla gülebilir. Çünkü bir performans yapıldı sahada. Yani Buna ihtiyacımız var. Bir de yani güzel bir şekilde yapıldı. Ve o taktik kağıdı dolaşırken oyuncuların hepsi gayet ciddiyetle taktik evet, izliyormuş. Evet evet zaten performans yapıldı derken onu kastediyorum. Ama benim söylemek istediğim bence daha doğrusu seni söyleyeceğim şimdi. Bütün bu gerilim hattını geçip çünkü arkadaşlarla komüniki olmamın imkanı yoktu o arkadaşımda. Şey söylemen gerekiyor Bekir'in açıklaması. Bekir'i bence... açıklaması... Bekir de şöyle söylemekte Bekir Gezi'den beri veya futbol sahasında yaşanan bazı hadisede çok insani, vicdani tepkiler gösteren bir. Futbolcu bu yüzden de özellikle anlamamız lazım. Ve bence... Şahsi tanışıklığımızda var çok e, hiç şaşırtmadı beni gerçekten çok e, efendi çok saygılı mütevazi bir insandır ayrıca Bekir İrtegün Fenerbahçe'nin e, oyuncularından e, kağıt notu inleici e, kağıt notlu iğneleyici mesajı yorumladı diye vermiş e, gazete oyuncu Bekir İrtegün diyor ki büyük bir hoca kaliteli bir insan ile dal geçme katkımız değil Mançini kastederek söylüyor duruş vardır ya Selçuk İnan çok sevdiğim bir insan. Yazın bunlar futbolun güzelliği demişti. Selçuk Bence haklısın kaptanı boylu. Bence haklı. Biz öyle bakıyoruz. Mancini şah, şahsında hiçbir futbolcunun haddi değildir yaptığı bir şeyle dalga geçmek. Lütfen böyle bakılsın. Bir tarafta şampiyonluk, diğer tarafta insanların onuru, gururu var. Fenerbahçe forması altındaki hiç kimse böyle değerlerle dalga geçmez diyerek bunun bir aşağılama olmadığını ki çok katılıyoruz. Gerçekten mizah yüklü sahalarda hakikaten görmek istediğimiz çok iyi bir performans olduğunun altını tekrar çizelim. O vakit ben de sahalarda görmek istediğimiz bir hareketi burada almak istiyorum. 7 Aralık 1930 yılında mübalede 6 yıl sonra Sakız Adası'nda oynanan ah, evet. ama yağmur nedeniyle 3 dakika oynandıktan sonra yarım kalan ve 84 sene oynanamayan maç... Bugün, e, bugün diye Cumartesi günü saat 17:30'da Sakız Adasında tekrar oynanacak. Üç dakika oynanabilmişti ve e, karşı yakayla Lay pas arasında e, oynanıyor. Ee, ...çok önemli bir şey... Ee, ...ama 3 dakika şey 87 dakika oynanacak... ...maç devam edecek... ...maçtan yani. bahsedebilmek isterdik, biz isterdik ama biz kayıt yapıyoruz evet, şu anda... E, ...dostluk kazansın... ...ve bunun Yunancası da yazıyor... ...bir e, fotoğraf var ...stadyumda çekilmiş iki takım e, oyuncuları tarafından... ...benim e, balık kitabımı yazdığım... ...beraber e, gezdiğimiz... ...Stratis Voriatis... ...o da Sakız Adalı... ...o şu anda orada... E, ...maçı git, e, izleyecek ve müthiş keyif oldu e, ...çok da hoş bir taraf var, e, ...Stratis arasından... Açısından e, büyük babası e, mübadeleli de Çeşme'nin yakındaki bir köyden Sakız Adasına göçenlerden birçok e, Rum'un olduğu gibi. Dolayısıyla on, onun e, büyük babası yaşamıyor artık ama bir torun olarak onun için de anlamlı bir şey olacak. Gerçek anlamda bir dostluk maçı. Aynen. E, karşı yakayla. Artık anlamını getirmiş dostluk maçlarından biri değil. Yani. Değil. Lay pas arasında Adasında oynanmış oldu skoruna artık. Skor da önemli değil tabii yani. Hareket önemli bizim o için. Oyunun kendisi. Evet. Evet, e, artık e, konumuza dünya, dünya kupasına geçebiliriz. Evet çünkü e, yıllardık Asıl görmek istediğimiz hareketlerden bir kupa. Her türlü endüstriyel müdahaleye, her türlü ulus devletin e, şımarık hallerinin yanında bence keyifli bir faaliyet. Bir taraftan Brezilya'da öncesinde Konfederasyon Kupası'ndan bir geçen sene São Paulo'da düzenlenen gösterilerden bir aslında birazcık Kirlense de bu kupa... ...yıllar sonra... E, ...Pele'nin talihsiz edemeyeceğim beklediğimiz... ...şımalıkça <gülüyor> lafları biliyorsun. E, ha Ronaldo'nun da... el Ne Mone olanın. E, o söyleyeyim. da aynı şekilde... Ronaldo Öyle, hangi Ronaldo? Bildiğimiz Ronaldo. Brezilyalı Ronaldo. Onun da Pelin'in yaptığı açıklamalar gibi... E, <gülüyor> ...Dünya Kupası... ...hastanelerle veya... E, ...otobüs ücretlerinin azalmasıyla... ...birlikte oynanabilecek... ...organize edebilecek bir şey değil... Pele'ninki daha feci ama. Pele'ninkiler Pel evet onlar. Pel e ölen tutuyor. biliyorsunuz evet. daha yeni daha bir işçi daha öldü stadyum inşaatı sırasında. Brezilya'da yapılacak oluyor. olan şeyler demişti. Brezilya'da yapılacak olan e, Dünya Kupasının stadyum inşaatları sırasında. Da çalışan e, ve onların ölmesinin daha önemli olduğunu kupanın bunu ima etti. Tabi Pele'den böyle bir şey bekliyorduk. E, Maradonacıyız Ezelden çıkmaz gönlümüzden genç tribünde izleyen Pele eee FIFA'nın biblosu. Evet. Ben şahsen e, ah bizzatla da ekleyeyim değil mi? Böyle ben şahsen bizzatla gideyim. ulusal e, formayla karşılaşma yapılmasına çok uzun süredir antipatiyle bakıyorum gerçekten. E, başka boyutlara e, çekiliyor gerçekten bu e, süreçler ama Dünya Kupasının bir tadı var. Var. Like, Ve like. Dünya Kupası başka türlü olamaz. Eee Çünkü eğer e, kulüp takımları gibi takımlarla yapılacaksa böyle bir şey artık sadece parası olanın e, en çok parayı verip en iyi oyuncuları satın alan kulüplerin yapacağı bir organizasyon olur ki şu anda milli takım sınırlaması biraz bunu engellediği için e, başka bir keyif taşıyor hala. Ya düşünsene şöyle bir şey mesela veya şöyle bir şey olarak organize edilseydi İtalya'da oynayan futbolcuların... Orayı temsil etseydi dünyanın her Veya Fransa'da oynayan yani. Brezilya diye bir takımı dozgün izleyemeyecektik Yani Brezilya'da oynayan futbolculardan mütevellit Bir Brezilya e, Değil biz muhtemelen İtalya'yı İngiltere'yi Almanya'yı e, Fransa'yı Yine izleyecektik dolayısıyla hala Bu durumda ne bileyim bir Nijerya'nın Bir Kamerun'un bir Cezayir'in e, Şimdi en önemlisi Bu sene için önemli ilerleyen programlarımızda Yapacağız bence Belçika'yı e, Bu halde izleyebiliyoruz İşin ulus devlet tarafının bence iyice e, silikleştiği taraflardan biri de Dünya Kupası. Ya Hiç o birlikte... denge içerisinde ağır basıyor gerçekten. Bütün ulus e, milli takım e, nedir jargonuna karşı Dünya Kupasının seremonisi ritüeli e, bence daha ağır basıyor. Bu arada 19, onu da hatırlatayım. Avrupa 19 önde e, Latin Amerika'ya karşı 10 e, kere Avrupalı e, ülkeler almış Dünya Kupasını, 9 kere e, Latin Amerika ülkeleri almış. Latin Amerika ülkeleri almış derken aslında Brezilya ile Ur ve Uruguay. Ur Ama Uruguay tabii e, yani çok yani öncelik almış. Afrika Asya'ya katılmıyor mu kupaları? Katılıyor da işte e, şey yapamıyor yani bir şey beceremiyor. Aslında bir e, Ara takım olarak Türkiye belki bir pozitif e, diyelim <gülüyor> sonra <gülüyor> gülelim böyle. İlk e, Dünya Kupası 1930'da e, evet, biraz, organize edilmiş. Evet biraz onun tarihini verelim. E, 1930'da organize ediliyor. E, Ama öncesi var. Öncesi var. 1906'da ilk deneme var. 6 e, mıydı o? Ha, i̇lk deneme 6'da. Ama FIFA'nın kuruluşu 1904 Fransa'da kuruluyor. Fransa, Belçika, Hollanda, İsviçre, Danimarka, İsveç ve İspanya tarafından. İngiltere, Commonwealth yani kendi FIFA'ları, FIFA var zaten. İrlanda <gülüyor> e, İngiltere tabii ki ama İrlanda Galler, İskoçya yaramıyor bunda ama sonradan kayıtsız kalamıyor tabii. Ee, 1906'daki e, sadece milli takımlar düzeyinde FIFA dedin. FIFA Dünya Kupası bunun adı zaten. Yani, evet. evet. E, Jules Rimet Sonra FIFA. <gülüyor> Jules Rime, bir Fransız <gülüyor> ismi. <gülüyor> Ne güldün? Söyleyebildim canım, o kadar da kötü Yok, yani. ilgili değil. Yok, bunda iyi değil. Hayır, ee, olimpiyatları hatırladım. Olimpiyatları herhalde. da e, Kubertin. E, o da Fransız e, girişimci. O <gülüyor> gazeteci hatta diye hatırlıyorum ben yani. Evet, Burada yani gayet... olimpiyatları da ilk organize etmeye çalışan bir Fransız, ee, Dünya Kupasını da organize etmeye çalışan Fransız zaten e, uzun süre Jules Rimet Kupası ismiyle gidiyor. Aynen öyle gidiyor. 1900 19'dan 45'e kadar da kendisi Fransa Futbol Federasyonu Başkanlığı'nı yapmış Jules Menin 1873 doğumlu başkan. İlk kupada onun adıyla veriliyor ve o kupanın büyüklüğü, uzunluğu 35 santim ve 3.8 kilo çekiyor kupa. Altın kaplamalı bir gümüş kupa bu <gülüyor> Altın barakalı Şu anda, demiştin değil mi evet, Fotoğrafına bakıyorum barak Bugünkü barak. Dünya Kupası'ndan biraz daha değişik Böyle sanki bir kanatlı bir kadın ya da bir insan var Ve üstünde de bir kova bir şeyler taşıyor gibi Kendini taşlandırmış gibi duruyor bir yandan da Kupanın ilginç hikayeleri var Hani bütün senelerine geldiğimizde tekrar 30'dan patlatırız. bahsediyoruz değil mi? 1930'dan Evet yani ilk kupa i̇lk, o zaman. İlk kupa Uruguay'da düzenleniyor. Buradaki fotoğrafta da elimdeki kitapta bu FIFA'nın Dünya Kupası kitabı 100. yıl nedeniyle çıkarmışlardı bunu. Uruguay Başkanı'na kupayı takdim ediyor bayağı. Kravatlılar sevmediğimiz görüntülerden bir tanesi sanırım liberi olarak. Çünkü oynayanlar futbolcular ama kupayı alanlar kravatlı başkanlar oluyor. En çok onlar öne çıkıyor. Sahipler. Her neyse. Sahipler. Bu ilk kupa... Ee, ...malumunuz şunu da hatırlatalım, kupayı e, her sene bir takıma veriliyor ama daha sonra geri alınıyor. Sadece madalyaları kalıyor ve her sene geziyor o kupa. Ee, bu gezen kupayı saklamak için 2. Dünya Savaşı sırasında Nazilerden saklıyorlar tabii. Kimden saklayacaklar? Her bulduğunu öldüren Nazilerden. Sa sakladıkları yer maniden. <gülüyor> sakladıkları yer... İtalya'da bir yatağın altında bir ayakkabı kutusu altında saklıyorlar. İçinde, İçinde saklıyorlar. İkinci ilham Savaşında Bir ilham kaynağı olmuş galiba. Vallahi bilmiyorum. Her neyse 66'da bu kupa İngiltere tarafından bir şekilde kazanılıyor ve kupa çalınıyor İngiltere'deyken. Pickles isimli bir köpek buluyor sonrasında kupayı. Ve devamında 83'e... Ki İngilizlerin aldığı bu kadar köklü futbol geleneğine sahip ülkenin aldığı tek kupa 66. Evet yani o kadar futbolu kuruyorsun, organize ediyorsun, kurallarını belirliyorsun. Let kupayı kazanıyorsun bir de çaldırıyorsun. Olacak istedim. Latin <gülüyor> <gülüyor> Amerika'yı sen götürüyorsun. Yani Arjantin'de, Uruguay'da, evet, Brezily'de evet. oynamasında ne sen ilk kupa. Evet. Kupayı <gülüyor> aldın bir sergiyle bir, bir yatak altında ne arıyor kupayı yani bunu... <gülüyor> Ne kadar bahtsızlık değil mi? Şöyle bir cam mekanda vesaire falan filan sergilemek yerine yatak altında saklamak. Kim düşürmüştü? Ya? Yok sa düşür saklamak Dünya Kupası. Tamam pardon. Saklamak Dünya Savaşı sırasında. ikinci Dünya Savaşı yani, sırasında. O sırada oluyor. Dünya Kupası da yapılmıyor zaten. Yani. Evet yapılmıyor. O yüzden saklıyorlar. 1930'da... Sonra 83'te yine çalınıyor kupa. Brezilya'da çalınıyor bu sefer. Sonra Brezilya'da herhalde bulamıyorlar. Bir favelada herhalde eritilip... <gülüyor> e... Dağıtılmışsa altın, iyi. Dağıtılmış Sen olabilir. Bunun peşinden bir dolaş bakalım. Bakacağım dedektiflik yapacağım artık bilmiyorum bulabilirim. As, asıl belgesel oluyor bak kupayı bulma belgeseli. Kupayı kim eritti? <gülüyor> <gülüyor> Ve sonra kupanın hikayesi böyle. Sen Brezilya'da altın, en fazla kupayı kazanan bir altın kolye ile geliyorsunuz. Mümkündü. 90'da 30 1930'da Dünya Kupası ilk FIFA tarafından Uruguay'da organize ediliyor ama ondan önce bir girişim daha var 1909'da. E, Sonra tamas tarafından Lipton Kupası organize ediliyor Torino'da. Fakat çok detaylara girmeyelim. Büyük, daha büyük organizasyonlar içerisinde futbolun yer aldığı Olimpiyatlar var kupadan kupadan önce. 24 ve 28 Olimpiyatlarında futbol oynanıyor ve her ikisinde de kupayı alan takım Uruguay ki 30'da Dünya Kupasını da alıyor. Hem bu yüzden hem de e, Uruguay'a verilmesi bu yüzden hem e, -2 başarılı 2 -2 bir takım olması hem de e, Uruguay'ın bağımsızlığının 100. yılı olması sebebiyle aslında enteresan bir şekilde Güney Amerika takımı olan Uruguay'a e, ev sahipliği veriliyor ve o senede e, Uruguay ilk kupayı... E, ...Ajantin'in 4-2'ye yenerek müzesine götürüyor. Evet bir müzik arası verelim... E... Keşanlı e, rahmetli 1957 doğumlu e, Selim Sesleri Cumartesi günü bizim kayıt yaptığımız gün kaybettik. Dolayısıyla Liberio'nun şarkıları Selim Sesleri e, adanıyor. Evet, Ondan Selim Sesleri'den geliyor, geliyor ve ona adanıyor haliyle. Evet. E, i̇lk olarak şey çalalım. Kanadalı e, vokalist Brené McCrimmin'dan yaptığı hepimizin de çok sevdiği bir parça. Penceresi yola karşı dinleyelim. Sonra Liberio'ya devam edelim. Libero'dayız. 94 94.9 Açık Radyo'da ee, öncelikle bu programın destekçisi olan Deniz Devrim Kömür'e teşekkür ediyoruz. Ve bu güzel isimleri çocuklarına koyan Levent Kömür'e de teşekkür ediyoruz. 6 Mayıs'ın sonrasında Deniz Gezmiş'e de teşekkür ediyoruz yaptıkları için. Sinan, ee, Cemgil'i de anayım tabii ama Yusuf ve Hüseyin ee, de diyeceğim <gülüyor> ama Sinan Cemgili de anmış oldum. Evet, e, Dünya Kupası'na devam ediyoruz. Dünya Kupası tariğine devam ediyoruz. Şimdi şu anda Dünya Kupası dediğimiz zaman çok büyük organizasyon, muhteşem işte uçaklar, ulaşımlar, e, en son teknoloji, haberleşme, iletişimlerden bahsedilirken, Uruguay'da yapılan Dünya Kupası'na e, e, Avrupa'dan takımlar gitmek istemiyorlar. Ulaşım berbat, para yok, insanlar futbolcular zaten çalışıyorlar bu arada. Yani normal günlük hayatlarında profesyonel işleri var, para kazandıkları işler var. Ee, Jürime'nin baskısıyla Fransa milli takımı e, Belçika e, Romanya ve Yugoslavya katılıyor sadece. Avrupa'dan dört tane takım katılıyor ee, Uruguay'daki kupaya. Romanya'daki e, takımın gidebilmesi için de ülkenin kralı e, bütün şeylere sporculara özel izin veriyor. Normal işlerine e, gitmeyip e, milli da, e, bir da Uruguay'a gidebilmeleri için bunu neden altını çizmek istedim? Hiç öyle büyük şaşalar büyük işte herkesin her yer ulaşabildiği herkesin istediği zaman izleyebildiği bir organizasyondan bahsetmiyoruz. Yıl gereği tabii ki teknoloji gereği ee, ama yine büyük bir keyifle organize ediliyor. Peki bu kadar süre içerisinde kabaca bir şey geçelim mi? Daha sonra e, detaylara gireceğiz. Ben e, istersen <gülüyor> hızlı hızlı bu kupalar nerede düzenlendi ve bir final hı hı. skorları vereyim. Sen söyledin zaten 30'da Uğuray. 34'de İtalya'da düzenleniyor. İtalya Çekoslovakya 2-1 yeniyor. O zaman Çekoslovakya'nın olduğu zamanlar evet, tabii. Şimdi uzatmalarda bitiyor maç. Çek Cumhuriyeti ve Slovakya diye artık mücadele ediyorlar. 38'de Fransa Fransa'da İta düzenleniyor. İtalya yine e, alıyor kupayı i̇talya e Macaristan'ı 4-2 yeniyor. E 50'de Brezilya'da düzenleniyor. O meşhur maçta e yani Eduardo Galliano'da kitabında anlatıyor. Trajik maçta e Uruguay e Brezilya'yı ev sahibini Maracana Stadyumunda dünya tarihinin gelmiş geçmiş en fazla izleyicisinin 199.850 kişinin izlediği maçta 2-1 yeniyor Uruguay Brezilya'yı ve Uruguay e alıyor. E birden ama aşağıya geçtin 38'den 50'ye. Ya 12 sene arada acaba niye? Malum Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı yüzünden kupa yapılamıyor. 38'den 50'ye kadar. 54'te İsviçre'de düzenleniyor. Batı Almanya o zamanki ismiyle yine Macaristan'ı. 3-2 yeniyor. puşkaşlı o meşhur. Macaristan takımı. E, Tabi orada hemen bir bilgiyi vermemiz lazım. bu ee, Macaristan o sırada e, dünyanın en iyi takımı. En yüksek performansı gösteren takım. Gol kırıldı da ee, Kostiç bu arada. 11 golle yine Macaristan'da. Bu arada Macaristan 1950 ile 55 e, Kasım'ı arasında 51 maçın 43'ünü kazanıyor. Muhteşem bir beceri. 220 gol atıyorlar. Kaybettikleri tek maç 54 Dünya Kupası finali. <gülüyor> yani o, o kadar iyi bir takım e, Dünya kupası alamamış oluyor. Ee, o zaman Lee analım tabii ki. Futbol 11 kişinin 90 dakika oyunu <gülüyor> sonunda Almanlığın kazandığı bir oyundu <gülüyor> Çünkü Batı Almanlara karşı kaybediyorlar. Ama o zaman bir de e, tabi Macaristan'ın o sıradaki e, ünlü futbolcusu Fenç Puşkaş'ı da e, almadan geçmeyelim. 84 uluslararası maçta 83 gol atmış e, bir futbolcudan bahsediyoruz. <gülüyor> Ama yine de Dünya Kupası'nı kaldıramadılar. Evet Dünya Kupası'nı kaldıramayanlar ayrı bir e, yani şeydir. Meşhur Hollandalı, Kuveflü Hollanda'da vardı arasında. Üç tane final oynayıp. Evet hiç evet. kazanamayan. 54'te Türkiye'nin ilk defa katıldığını Heh. hatırlatalım. Aynen. E, 50'de de evet, maddi nedenlerle gidemediğini. Gidemiyor. 54'te e, kupayı kazanan Almanlığa karşı iki maç yapıyorlar galiba. İkincisinde kaybediyorlar. Ya, i̇kisinde de mi kaybediyor ama bir tanesi bayağı bir yakın skoru. Bak şimdi hatırlayamadım. Neyse İsveç'e gidelim. 50'ye gidememe sebebi yalnız yine Güney Amerika'da olması. E yani tabii. Brezilya'da evet. e, gerçekleştirildiği evet. için Dünya Kupası e, Tönemiz... paramız da yok. Kıtlık evet. zamanı. Aynen. Yok. E, 58 İsveç'te düzenleniyor. E, ve Brezilya sahneye çıkıyor. Peleli Brezilya. Pele daha 17 yaşında ama kupanın en erken... En genç oynayan futbolcusu değil. Çünkü Kuzey İrlandalı e, Norman Whiteside e, 82'de 17 yaş ve 42 günle e, en genç futbolcu ödül, ödülülmüş <gülüyor> e, derecesini alıyor. E, Brezilya İsveç'i 5-2 yeniyor. Ve futbolu biraz tarihine mayaklı olanlar için golleri söylersem e, takım anlayabilecekler. İki golü Vava, iki golü Pele, bir golü Zagal atıyor. Aynı zamanda takımda Didi. Garinça da yer alıyor ki Didi malum Fenerbahçe'nin sonra hocası oluyor. Ee, 62 Şili'de düzenleniyor. Ee, Brezilya Çekoslovakya'yı e, 3-1 yenerek yine kupanın sahibi oluyor. 66'da İngiltere'de düzenleniyor. Bir o, Avrupa bir Amerika diye gidiyor. O maç meşhur kupanın e, da hani top çizgiyi geçti mi geçmedi mi tartışmasının, yıllarca devam eden tartışmasının sonunda bilgisayar desteğiyle bakıp geçmediğine karar veriliyordu değil mi tamamının? Ama neyse bu arada ilk Türk hakiminde yer aldığı kupa oluyor bu. Doğan Babacan Evet. E, ve İngiltere e, dediğimiz gibi 4-2 yeniyor. E, Kupanın, kupa tarihinin finalde tek hat-trick olan maçı Hurst 3 golle e, İngiltere'ye bu galibiyetin önemli rolü. Almanya'ya karşı bu sefer Almanlar kazanamamış mı? Kupa tarihinin benim biraz araştırma yaptığım zaman özellikle İngilizce makalelerinde okuduğum en iyi kupalarından biri olarak gösterilen 1970 Meksika. Da, e, düzenlenen kupa. 82'de tekrar Brezilya'da düzenleniyor. E, pardon 86'da tekrar Meksika'da düzenleniyor. Brezilya 4-1 yeniyor. E, yine Pele'nin. Pele bu kupada da tabii ki yer alıyor. Son kupası. Pele Gerson, Jarsinho Alberto'nun golleriyle İtalya'yı 4-1 yenerek e, bu kupayı alıyor. Ama bu kupanın sadece finali değil, yarı finali de oldukça e, enteresan. E, Brezilya İtalya e, e, pardon yarı finalde İtalya Almanya'yı 4-3 yeniyor. Yalnız maçın normal skoru 1-1 bitiyor. 7 golün 5'i uzatmalarda atılıyor. O yüzden e, iyi bir kupa olduğunu yarı finalinden de görebiliyoruz. 74'te Batı Almanya'ya gidiyor kupa. E, e, evet. İki türlü gidiyor. Hem e, ev sahibi kazanıyor. E, Hollanda'yı o meşhur e, total futbolun en önemli unsurlarından e, onun keşfeden Hollanda'yı 4-2-1 yeniyor. Breitner penaltıdan ve Müller atıyor. Hollanda'nın tek golü Neskens. O da penaltıdan. Tabii bu e, Batı Almanya'nın o zamanki ismiyle e, çok büyük favorilere karşı kazandığı ikinci kupa. 54'te Macaristan dünyanın en iyi takımı olarak gösterilirken finalde e, yine Batı Almanya e, biraz önce söylediğimiz gibi kazanıyor. Hollanda e, maçı benim de ayrıca izlediğim ilk futbol maçı olarak hatıramda var. Ee, televizyonda izlediğim. Ee, ve Hollanda'yı tutuyordum. Ee, çok A da güzel oynuyorlardı A gerçekten. Ee, favoriydiler ee, hatırladığım kadarıyla. Ee, ama zaten şu andaki okuduklarımız da onu söylüyor. Hollanda... E Yoğun favoriyken, kuvvetli favoriyken Almanya yine kazanıyor. Linekeri haklı çıkardı. Evet. Daha tabii bu sahneler devam ediyor Lineker'in haklı <gülüyor> ama 74'de daha önemli bir detay, e, playoff kupaya katılma playoffı ile dair e, Sovyetler Birliği ile Şili e, kupaya katılmak için playoff oynuyorlar. İlk maç e, Sovyetler Birliği'nin. 74 oynanıyor. Şili. E, 74 Albatalmayda düzenlenen kupanın playoffı. Şey, Playoffu. Playoff herhalde bir altı önce olsa gerek. 73'teydi evet. galiba. Junta. Pinotşen. diktatörlüğünün başladığı Allende'yi devirerek. Seçimde gelen ilk maksiz devlet başkanı olan Salvador Allende'yi devirip gelen. Evet. Lanet adam. Pinotşen'in Şili'si o zaman. Ve ikinci maç. Ee, biraz siyasal tarih, sosyal tarih meraklı olanlar bilecektir. Şili'deki e, muhaliflerin en önemli e, olarak katledikleri yerlerden biri e, stadyum. E, Santiago'daki stadyum ve Şili e, Pinochet'in Şili'si maçı oraya alıyor. Ravanş maçını ve Sovyetler Birliği zaten Şili ile oynamaktan rahatsız olan Sovyetler Birliği ikin, yani o stadyumda top oynamak istemediğini. Bu sitat aynı zamanda Vayet o ki e, Şili'nin en önemli ozanlarından miktörler arasında e, parmaklarının e, kırıldı e, sonra kuşuna dizildi, e, katledildi. olduğu istat oldu e, yani söyleniyor e, ve Brezilya ve FIFA komisyon topluyor ve Şili'ye diyor ki başka stada dön. Ve Şili kabul etmiyor. Hakikaten e, o statta maça çıkılıyor. Yalnız Şili'nin rakibi yok karşısında oynayacağı rakip yok. Sovyetler, Sovyetler birliği boykot etmişti. Evet, gelmiyor. Ve Şili. Bu yanına belirtelim. Dünya Kupası sırasında olan bir şey değil. Hayır, Ondan off. öncesinde. Öncesinde play-off ee, evet. Dünya Kupası'na katılmak, katılmak için. Ne tarihleri söyleyeyim isterseniz. 26 Eylül 73'te Sovyetler'de oynanıyor ilk maç 0-0 bitiyor. 0-0 bitiyor evet. İkinci maç 21 Kasım 73'te Şili'de. Çok yakın. Yani Dubai'den çok kısa zaman bir sonra. Evet juntadan çok kısa bir zaman sonra. Ve evet boş sahaya da ya boş rakipsiz bir takıma karşı sahaya çıkıyor golünü atarak. Solita Bilin golde atıyorlar. Yakışık Pinoşenin şilisine evet, değil tam demek. uygun olmuş. Evet 78 Ajant yine bir diktatör, diktatörlük muhabbetine gidiyoruz. Bu sefer Fidel'ın e, diktatörlüğü. Hoş Argentin'in başında Menotti var. E, sonra çok güzel kelamlarıyla, siyasi ve sosyal kişiliğiyle e, dünya futbolunda da yer eden bir hoca. E, meşhur hani şu laf hatırlatalım ee, sadece futboldan anlayan aslında futboldan da anlamıyordur diyen Menotti Hatta... bunu bir daha söyleyelim çok güzel sadece futboldan anlayan aslında futboldan da anlamıyordur Anlamıyordu. ve e, Arjantin tartışmalı bir Peru maçı e, sonrasında e, 6-0 biten Peru maçı sonrasında e, finale yürüyor <gülüyor> ve e, şeyin kalecisi dedik e, Peru'nun kalecisi ee, ...ismini hatırlayamadım şimdi... öndük notlara bakıyorum... Ee, ...evet neyse... ...hatırlayamadım... Ee, ...Arjantin doğumlu bu arada... ...o da e, enteresan bir detay olarak geçiyor... ...ve yine... ...Hollanda... ...rakip... Ama ...bu sefer Cruyff yok... ...ona dair de rivayetler var niye olmadığına dair... Ee, ...ama bizim talep ettiğimiz... ...diktatörlü protesto için gitmedi talebi çok doğru dile geldi. Sonraki okumalarımızda bunu öğreniyoruz. Arjantin e, Hollanda'yı 3-1 yeniyor. Kempesin 2, Bertoni'nin 1 golüyle. Ve Hollanda yine kaybediyor. E, ve Arjantin tarihinin ilk kupasını alıyor. Uzatmalar evet, da bitiyor maçı. Evet, uzatmalar da bitiyor. Hatırlatalım. Uzatmalarda biten bir başka final. Aynen. 82'de İspanya'ya gidiyoruz. E, benim e, hatırladığım ilk kupadaydı. Sen muhtemelen 78'i hatırlıyorsun. Tabii tabii. 74'ü hatırlıyorsun. Tabii tabii. Finali hatırlıyorum sadece. Okay. Ben 78 ee... finali hayal meyali hatırlıyorum. Volkan sana hiç bakmıyorum. Sen daha yani. Bir... Abi bana daha 3 kupa var. <gülüyor> 82 İspanya. Ve tabii ki e, hayatımı ilk defa bir daha da tutmadım. E, Almanları tuttum maçtır. E, İtalya'yı kaybediyor. O lanet Olesi, Rossi. Ama sevdiğim iki oyuncu. Tardelli ve Altobelli. E, İtalyan'ın 3 golünü atanlar e, Almanya'nın golünü Breitner atıyor. Eleme grubunda ilk 3 üç maçın 3'ünün de beraber e, kalarak çok, çok İtalyan, çok o sadece e, 40 yaşında ilk, dinozoflarıyla kaledeki diyor. yoğun defans e, anlayışı Katanaç'o'dan kastığımız bu e, futbol tarihine bunu hediye ettiler. Ama e, bir de şunu yaptılar bence e, benim hatırladığım gördüğüm ama okumalarımızdan da öğrendiğimiz, kupa tarihinin gelmiş geçmiş en iyi Brezilyalarından biri değil en iyi takımlarından biri olan o Sokratesli, Zico'lu, Eder'li, Oscar'lı, Edinho'lu. Hiç unutmadım maçtır. <gülüyor> Rossi'nin fırsatçılığıyla, evet. Rossi'nin 3 golüyle e, kazandıkları. Brezilya oynadı, evet. döktürdü, futbolu restali verdi. Kupa boyunca verdiği restali aslında o maçta da devam ettirdi. Ama Rossi'yi geçemedi ki Rossi <gülüyor> bu kupaya katılmadan önce iki sene bahis nedeniyle futbol yasaklanmıştı oynaması ve kupada oynamaya başlıyor ve kahraman oluyor İtalya için. Kupanın da tabii ki haliyle en önemli oyunun odamıyor. ahlaksız kısmından dolayı e, ceza alan e, bahis, oyna, bahis oyununa karıştığı için e, bahis oyununa demeyelim ya oyun değil o. <gülüyor> bahis kumarına karıştığı için ceza alıp sonra da e, gelip Dünya Kupası'nda kahraman olan e, tırnak işaretleriyle ee, Brezilya-Rossi ilişkisi hakkında da bir tane Brezilya'daki Dünya Kupası yaklaşırken reklam çekmişler. Ee, Rossi bir berbere gidiyor Brezilya'da. Tıraş oluyor. Hakiki Rossi mi? Hakiki Rossi. Okay. Tıraş oluyor. Ondan sonra kartını uzatıyor. Ee, anlıyoruz ki bir kart reklamı tabii burada. Ee, adam berber olan isme bakıyor. Gerçek payoluyor Rossi misin sen diyor. Evet diyor. Ve çocukluğuna geri dönüyor. O yenilen golleri hatırlıyor. Onlar o, o o dönemi gösteriyor bütün Brezilya'da televizyonunu yeri atanlar vesaire. Çocukta tabii o dönem yapışkan kitaplar vardır Aha. fotoğraflı. Onu Rossi oradan yırtıyor. O çocukluğuna döndükten sonra tabii berber sonra günümüze geliyor. Elinde ustura. Şöyle bir siliyor usturayı omzunda. Üst. Sonra kartına bakıyor. Tamam diyor bendensin. Sorun değil. Böyle de bir Brezilya Rossi hikayesi kızmıyor var. Mu? Berber kızmıyor mu Rossi'ye? Yani böyle bir... Elinde usturayla. Artık <gülüyor> seneler geçmiş üzerinden futbollardan ee, seviyoruz diyor. Futbol, futbol. Yarı finali e, 74'ün e, pardon 70'in 70 yarı finaline benziyor. Hmm. Yine e, başrolünde Batı, Batı Almanya'nın olduğu. E, bu arada 82'de hala Batı Almanya. Schumacher'in hani meşhur Batison'a. Ee, Uçan tekme attı ve iki gün hastanede komada kalmasına neden o korkunç hareketi yaptı 62. dakikada ve e, maçtan bahsediyoruz. Maçın normal süresi Litbarski'nin <gülüyor> ve çok kısa aralıklarla Platini'nin golleriyle bir bir bitiyor. Uzatmalar 3-3 bitiyor. Yani uzatmalarda da sepet sepet gol atmaya devam ediyorlar ve sonucunda tabii ki penaltılarla Batı Almanya, Fransa'ya geçiyor. 82'de İtalya'yı <gülüyor> Ninh şampiyonluğuyla kapıyoruz. 86 benim için en muhteşem kupalardan biri. Çünkü Maradona'nın sahneye çıktığı, kal sahneye çıkmakta kalmadı her şeyi yaptığı. Ki Falkland Savaşı'ndan, Las Malvinas Savaşı'ndan hemen sonra İngiltere'ye elemeleri. O iki, biri tanrının eli sonra bizzat kendi dediği gibi ne tanrısı basbaya benim elim dediği. <gülüyor> Ama e, otoriterlerin söylediğine göre Dünya Kupası'nın gördüğü en iyi gol olan ikinci gol hani e, orta sağdan gelip e, önemli İngiliz defansını geçti ve en sonunda da geçip ...gol attığı golle İngiltere'ye geçiyorlar. Finalde Batı Almanya ile oynuyorlar. Yine bu arada Batı Almanya'yı birçok finalde gördük. Ve e, Brown, Valdano, Bushaga, Maradona'yı tutamıyor. E, kırmızı kart gördü. ...O 82. 82. E, bu, şey Brezilya maçı Edere yaptığı kayak sonrasında. Maradona ilgili her şey ezberde kayıtlı. <gülüyor> ve Arjantin 3-2 yeniyor. Ve kupayı ikinci kere müzesine getiriyor 90 İtalya. <gülüyor> Bence kupanın sıkıcılaşmaya bilmiyorum siz ne diyorsunuz. Başladığı dönemler. İtalya da düzenleniyor. Yine Batı Almanya finalde bu sefer. Bir önce kupanın revansını alıyor. Ve Batı Almanya'nın ya yakışan bir şekilde penaltıyla Bre Bremen'in golüyle Arjantin'in bir sıfır yeniyor. 94 Amerika'ya gidiyor. Bence Dünya Kupası tarihin en sıkıcı. Evet ee, o da bana denk geldi. Evet işte başladı. <gülüyor> ve maç 0-0 bitiyor. Extra time 0-0 ve penaltılarda bence o kupanın en düzgün oyuncularından biri. Bence İtalya'nın yıllarda gördüğü Roberto Baccio. Baccio kaçırmasıyla kupayı e, Dünya Tayyip'in garip Brezilyası alıyor. Evet, benim hatırladığım ilk Dünya kupası. Bu da benimki olsun. 98. 94. Ben yani, küçük de girecektim. 7 yaşındaydım yani. canım. O zaman da değil. Yani işte aile gezmelerinde tabii o zaman Amerika'da olduğu için bir saat farkı durumu var. Maçlar gece diye denk geliyor. Brezilya'dayken de öyle olacak. Aşağı yukarı bazı maçlar gece 12'de 11'de oynanacak. Öyle olurdu. Açıyorlardı televizyonda. Ben de maç izliyordum. Yani o şekilde susturuyorlardı. 82'de yani e, 75'yi <gülüyor> Brezilya takımından bahsederken 94'te de herhalde en sıkıcı Brezilya takımı evet, e, evet. olduğunu söylemekte de fayda ben Bre var. Brezilya'ya gittiğim zaman bunu bizatı Brezilyalıların kendisi söyledi. 2002'den sonra gitmiştim. Dünya hatta biraz abartıp 2002 Türkiye'sini de 82 Brezilya'sına benzete olduğunda da dur diye ben kendi müdahale etmiştim. 98'de Fransa'ya gidiyoruz ve Fransa tarihin gördüğü kadrolardan biriyle Brezilya'yı 3-0. Brezilya, 3 Brezilya yine finalde. Evet. Ee, o maçtan yıllardır Brezilya kronik Brezilya taraftarı olarak ki Brezilyanın oyununu hep sevdik. Ee, ...estetiğiyle, artistliğiyle, her şeyle Brezilya'yı sevme sebebimiz hakikaten e, estetiği... Tabii 94'ten beri başka bir Brezilya var. Ee, evet ama şey yine 98'de... Pagayra ile başlayan... Brezilya'nın karşısındaki Fransa evet, e, harika bir Evet, sevilecek gibi değil. Brezilya'yı tuttum maç boyunca ama maç bittiğinde e, gerçekten hiç üzülmeden hak ettiler ve çok güzel oynadılar. Zidan'ın Zidane'ın... E, Zidane'ın Turam, o Hırvat maçındaki şeyi, Lilian Turam. Evet, Zidane'ın e, iki golü ve Pötü'nin bir golüyle 3-0. Gelmiş Aslında... geçmiş en iyi oyunculardan biri olduğunu Zidane'ın hemen altını çizelim. Zinedine Zidane, Cezayir hmm. asıllı Fransız futbolcu. Ha, bu... Gel, gelmiş geçmiş, yani kupa tarihiyle ilgili notlarda Zidane'ın kafası Materazzi'ye. Attığı kafada gelmiş geçmiş en önemli hareketlerden biri olarak tarih geçiyor. Bence en önemli hareket ikinci hareketiydi. Son maçı jubilesi kupada <gülüyor> ve kırmızı kart gördü. Kupanın yanından kupaya hiç bakmadan geçti gitti. Zidane'ın tarihine dair. Evet 2008. 98'den 2006'ya atladık bir anda ama. Yok yok Zidane'ın hatırlamak evet, evet. için. Tabii ki arada bir dünya savaşı yok yoksa yani kupa düzenleniyor. 2002'de. Ben hatırlatalım diye. Dedi. 2002'de bizim için en önemli e, kupalardan biri diyeceğiz. Çünkü içindeydik ve dünya üçüncüsü olduk. Pardon. Dünya kupası üçüncüsü olduk. Dünya üçüncüsü olduk demek, demek ciddi. Çünkü hiçbir Avrupalı ile oynamadan e, elemelerde, şey, e, son iki ele, e, karşılaşmalarda. Bu kupayı da bizim de aynı grupta olduğumuz Brezilya. İki kere elimizden kaçırdığımız evet, diyebiliriz. Evet aslında bayağı şey, Türkiye'nin e, başa baş oynadığı evet. ama kaçırdığı. Hasan Şaş'ın gol atıp sevinemediği evet. ya da ne yapacağını bilemediği <gülüyor> maç. Rivaldo'nun fena çamura yattığı. E, neyse biz bu detaylar. Evet, e, Rivaldo'nun o çamuru da elimdeki bu yüzyıllık yıllık FIFA e, kitabında e, A, B, C'den devam etti. A'dan Z'ye yaptıkları için C'de İngilizce olarak cheat yani. Çiğit'te geçiyor. Çiğit'te Rivaldo'nun fotoğrafı var. Hakan, Hakan Ünsal'a yaptığı hareket Hakan Ünsal'a yaptığı iddia edilen hareket sonrası kendine attığı evet. fotoğraf. Neymiş yaptığı çiğit kandırarak e, evet. e, Kırmızı kart almasın. Hakan'ın kırmızı kart verdiği Hakan Ünsal için de çok güzel bir tabi kullanmıştı bir arkadaşım Galatasaray Fenerbahçe sırasında ikinci de oyuna giriyor. Suratı böyle kıpkırmızı sine şey adama bak diyor. Sanki sahaya atılmış yabancı madde gibi diye. Ama Hakan da suçsuzdu. Evet Brezilya e, bu kupayı alıyor 2002'de. Dünya tarihi ilk defa Dünya Kupası ilk defa iki ülkede gerçekleştiği bir kupa bu 2002. Kore ve Japonya, Japonya'da düzenleniyor. Ve Türkiye'de zaten e, üçüncülük karşılaşmasını, üçüncülük, dördüncülük karşılaşmasını Güney Kore ile yapıyor ve Hakan Şükür Dünya Kupası tarihinin hızlı golünü atıyor ve o maç sayesinde de galibiyetle de Türkiye Dünya Kupası üçüncüsü oluyor. Ve Brezilya 2-0 Almanya'yı yeniyor. Bu sefer Batı Almanya'yı değil Almanya'yı yeniyor. Çünkü artık Almanya. Uzun zamandır Birleşik Almanya. E, Ronaldo'nun iki golüyle. 2006'ya gidiyoruz. Ama gitmeden önce bir müzik arası veriyoruz. Şiştik. <gülüyor> <gülüyor> Selim, evet, Volkan. Selim Sesler dinlemeye devam Evet. Bir Selim evet kısa, kısa bir evet. E, Selim Sesler molası verelim. O da Kiremit Bacaları şarkısı olsun. Bir, iki, bir, iki, bir iki, son iki, <gülüyor> Dinledik rahmetli analım tekrar kendisini ee, dünya kupası program dizimizin FIFA dünya futbol kupası program dizimizin e, ilkinde e, biraz genel bilgilerle devam ediyoruz e, 2006 ve 2010 dünya kupaları kaldı hızlıca geçelim 2006 dünya kupası Almanya'da e, oynanıyor ve finali yine sıkıcı bir final İtalya Fransa arasında bir, bir biten maç uzatmalar da bir bir bitiyor. 5-3 penaltılarda İtalya'nın kazandığı bir Dünya Kupası finali. İtalya'nın yine çok kötü olarak geldiği, çok kötü devam etti. O dönem 82'de Rossi'den ve Şike skandalından, onun yaptığı kumardan, bahisten bahsetmiştim. 2006'da da Şike skandalı, bahis skandalı olmuştu. İlk İtalya'da birçok futbolcu işin içine girmişti vesaire. Bir onur mücadelesiydi biraz da İtalyanlar için. Ama Terazi'nin teraketleri ne ardından. kadar onur mücadelesi olduğunu o başka, ya. Onu demiyorum sadece hani biz temiz futbolcularımızı göstermenin başka bir yolu o. idi belki de İtalyanlar için. Ve son 2010 Dünya Kupası e, Güney, Güney Af Afrika'da gerçekleştiriliyor. Futboldan öte Fuvuzella e, <gülüyor> hepimizi şok eden e, o artık borazan mı, boru mu, çok düdük mü? Çok acayip. Hiçbir maçta durmadı ya. Bütün maçlar Arı sesi evet. eşliğinde e, Bezmediler onu çalmaktan. <gülüyor> yani yani. Bütün dünya tepki vermesine galiba arkadaşlar. Ve otantik bir e, çalgı, otantik bir Dünya Kupası sembolü olarak. E, Batılla şey de siz tarihimizde bizim kafamızı şaşırdınız. Bu kupa sırasında biz sizin kafanızı şaşıracağız diye. Biz bir şu anda Wauze konuşuyoruz. Evet. Ee, finali e, o herkesin çok sevdiği Barcelona'nın e, iskeletiyle oluşmuş İspanya. Nihayet. Ee, futbol, İspanya milli futbol takımı ile Hollanda'nın oynadığı... E, Sıfır sıfır bitmesine rağmen güzel de maç e, olduğunu düşündüğüm. Hollanda'nın kasaplık tarihi ah, yazdı. Evet. Hiç tarihinle hiç uyuşmayan. O de Jong-un hani e, uçan tekmesi ve hakemin inanılmaz bir şekilde hiçbir şeyi cezalandırmaması dakikalar boyunca. Çünkü İspanya o kadar iyi pas yapıyordu ki durdurma şansları yoktu sadece Sadece bilinçli oldenler. bir planla hatta yanımızda Hilmi vardı beraber izliyorduk. <gülüyor> Hollanda'yı tuttuk tutuyordu Ama bir dakikadan sonra artık o da Hollanda'yı tutmaktan vazgeçmişti. Etik nedenlerle değil. Evet, e, ve kupayı İspanya, İspanya alıyor. alıyor ee, Kalan süremizde kabaca bir şey yapalım. Ee, yine istatistikimizi bir geçelim. Ee, öbür programlarda anılardan ve gereksiz bilgilerden bahsedeceğiz. Ee, bu kadar sıkıcı olmayacaktır. <gülüyor> evet, Metatun şey dediği gibi hayatta en çok sevdiğim bilgi ee, hiç ...yaramayan bir bilgi diye biz e, liber olarak bununla kovalamaya devam Gereksiz edeceğiz. Bilgiler e, harikadır. <gülüyor> Brezilya 7 tane final, evet. 5 tane kupa. Ee, en çok kupa alan ülke. İlk 4'te 10 kere yer alıyor Brezilya. Ee, herhalde en başarılı sayılabilecek takım ee, olsa gerek... Ee, ve Almanya ile birlikte herhalde Almanya'nın da... Almanya'nın 7 finalin 3 kupası var. Almanya'da ee, ama ilk 4'te 11 kere yer alıyor Brezilye. Şey e, Almanya gerçekten başarılı bir turnuva takımı olduğu çok evet. net. Ee, bu sene e, herhalde daha büyük keyifli izleyeceğiz ilk defa bu kadar keyif vermeye başlayan bir dönemdir sanki e, geçen, Almanya. Yı... geçen, final, evet, geçen evet. E, dünya kupasında da hakikaten şaşkınlıkla ve e, hayretle Almanya artık eski Almanya değil rahat rahat tutabilirsiniz <gülüyor> diyebiliriz yani İtalya'nın dört finali var pardon evet. altı finali var altı finalde dört kupası var e, çok iyi bir e, turnuva takımı daha Almanya ile birlikte İtalya. Hatta rahatsız edici şekilde iyi bir e, turduma takımı. <gülüyor> 8 defa ilk dörde girmiş. Ee... Ki Brezilya'dan sonra en çok kazanan kupayı. Evet mesela şaşırtıcı sonuçlardan biri bir tane e, final oynayıp bir tane kupalan dünyanın en e, şaşalı takımlarından İngiltere. Cool. <gülüyor> Sen futbol keşfet. Ondan sonra bir tane kupayı al ki o da <gülüyor> yani bir tartışmalı gol sonrasında almadı dağ, ama Neyse hak etti Futbol, Futbolun beşi İngiltere bir final bir kupayla. 66 Dünya Kupası'nın en güzel hareketlerinden biri de Abidin Dino'nun koordinatörlüğü yaptığı bir belgeselde Fransız televizyonuna. Onu da izleyicilerimize tavsiye edelim. Evet. İspanya bir final bir kupayla. İzleyicilerin ee... dinleyicilerin. <gülüyor> Katılmış yarışmamıza. Ha Arjantin'in var. Dört tane finali iki tane kupası. O, evet. Ee, ve en trajik e, istatistik üç final sıfır kupa. Hollanda. Hollanda. Peşinden bence Macaristan'da trajediye bir şekilde dahil olan e, takım olarak e, yer alıyor diyebiliriz. Ama Hollanda'nın trajedisi hakikaten Hollanda. bence futbolun trajedisi. Yani o iki, iki kupadaki ben son final çok o Hollanda tarihine sokmak değilse o yani o futbola katamadıkları yani bütün maç boyunca oynadıkları anti futbol bence Hollanda'nın hiç hak ettiği bir şey değil ama e, bir de Gullit'lerin Van Basten'in Rekart'ların Hollandası da keşke bir e, böyle bir pozisyon alabilseydi bir finale i̇şte kadar onlar yükselseydi 88 Avrupa, Avrupa Şampiyonu ama dünya Kupası'da idare da, edebiliyorlar e, yani çünkü öyle bir öyle kadro bir. mesela İspanya yaratarak hem Avrupa'yı hem dünya kupasını Fransa keza hem Avrupa'yı hem dünya kupasını aldı ama e, Hollanda, Hollanda olmadı olmadı neyse. ama 74 ve 78 Hollanda'sın ıı, hiçbir, yani final, iki finalde kaybetmesi birazcık işte Macaristan'ın o Puşkaşlı Kostiçli 54 kuttu değil mi Macaristan'ı evet, evet. kaybetti Hı -hı. bunlar da herhalde futbolun trajedileri olarak ıı, dünya kupası yer tarihine dünya yazılıyor. kupası en çok seyirci e, toplayan ha, ha. şimdi e, bir de endüstrisi var tabi evet <gülüyor> En çok seyirci tarafından izlenen bir spor olayı e, bütün dünyada. Olimpiyatlardan daha fazla seyirci e, tarafından izlendiği, takip edildiği biliniyor. Futbol e, en çok e, katılım gören, e, lisanslı lisanssız, sokaklarda her tarafta oynanabilen, bence kuralları basit olduğu için e, daha çok insanın katılabildiği oyun aynı zamanda izleyicisi sayısı da çok yüksek. Yalnız bu yayın hikayesiyle ilgili ben de bir kısa bir not vereyim. Ondan sonra zaten e, yakın markacı gideceğiz herhalde. Bu yayın meselesi kupanın önemli hikayeden biri. Çünkü e, parasal kaynağı en ciddi e, topladığı yerlerden biri. E, sırf bu yüzden özellikle Avrupalıların en fazla bu işe para verenlerin. Rahat maç izleyebilmesi için saatlerin organize edilmesi nedeniyle bazı yerlerde saçma sapan saatlerle maç oynandığını da biliyoruz. Bu da futbolcuların yaşadığı fena durumlara dair e, endüstrinin e, nasıl kayıtsız kaldığına dair önemli bir gösterge olsa i̇şte gerek. İşte izlenmezse, para kazanamazlarsa Brezilya'ya gidemezler. Çok evet, uzak. Ya, Amerika'da e, sıcaklardı. Meksika'da. Ah, Meksika'da aynı. Bir sonraki öyleydi. Katar'da yapılacak. Katar'da ne olacak bilmiyoruz. Katar büyük kepazeydi. <gülüyor> Katar'da bence biz program falan yapmıyor. <gülüyor> evet şimdi yakın markaj zamanı. Şimdi Dünya Kupası'nı bu kadar konuştuk. Kimler gitti, kimler ne yaptı vesaire vesaire. Gidemeyenlerin hikayesi de yakın markajda olacak. Birinci sırada büyük golcü damgasını vuran bir isim Dünya Futbolu'na George Veya. Yakın <gülüyor> Markaj Son yüzyılda savaşların bitmediği, silahların susmadığı tek kıta olabilir Afrika. Eski kıtanın batısında yer alan Liberya 1989 ve 2003 yılları arasında iki iç savaş yaşadı. İlk savaşta tahmin edilen ölü sayısının 200 bin olduğu, toprağı kanla iç içe geçmiş bu ülkenin adını, futbolu gönülden sevenlere ezberleten kişi ise George Veya oldu. 1 Ekim 1966 doğumlu Veya'nın 1985 yılında ülkesinde başlayan futbolculuk kariyeri, Monaco ile Avrupa'nın önemli kulübü olma yolunda adımlar atan Arsène Wenger'in onu keşfetmesiyle seyrini değiştirdi. İç savaşın başlamasından hemen önce Fransa'daki bu küçük prensliğin kırmızı beyazı takımına transfer oldu Veya. Fransa'da Monaco ile gösterdiği başarılı performansın ardından da Paris Saint Germain'e geçiş yapan Veya, köklü Fransız ekipteki son sezonunda sergilediği performans ile 1995 yılında Ballon d'Or kazanan ilk ve tek Afrikalı futbolcu oldu. Aynı yıl Ballon d'orla birlikte birçok ötülle kazanan Weah'ın sonraki durağı ise efsaneleşeceği Milan oldu. <gülüyor> FIFA yılın oyuncusu ödülünü aldıktan sonra yapılan bir röportajda kendisine forvet olmasına karşı Liberya milli takımında neden bu kadar az gol attığı sorusu yöneltildiğinde milli takımda liber oynuyorum cevabını vererek ülke futbolunun içinde bulunduğu zorluğu da gözler önüne seriyordu bir yandan. Veya imkanı varken başka bir ülkenin ulusal takımının formasını giymeyi tercih etmedi. Birçok Afrikalı futbolcunun tercih sebebi olduğu gibi milli maç arasında ailesiyle buluşabilmek ve kökleriyle bağını sıklaştırmak adına Liberya'yı seçti. Bu onun Dünya Kupası'nda boy göstermesine engel olsa da kurduğu yardım kuruluşlarıyla dünyaya çok daha farklı ve sürdürülebilir katkılara imza attı. Liberya'da 2003'te iç savaşın bitmesinin ardından kazanamasa da 2005'te ülkesindeki başbakanlık seçimlerine de katıldı. 39 yaşında futbola veda eden Weah'ı dünya kupaları tarihinde bulamasak da dünya futbolunun tarihinde her zaman akla gelen en önemli golcü olarak akıllarda kalacak. Liberia'nın efsanesi. Yakın <gülüyor> May Evet, Libero'dan bu haftalıkta bu kadar. Ee, bu programın destekçisi Deniz ve Devrim Kömür'e tekrar teşekkür ediyoruz. Ee, önümüzdeki Dünya Kupası programlarında görüşmek Dünya üzere. Dünya Kupası'na dair Değil. gereksiz bilgiler serimize o devam O kadar da gereksiz deyip deyip durma canım. Yani <gülüyor> şey ilgilisi için bunlar da önemli bilgiler. Evet, herkes iyi pazarlar. Hazırlayan ve sunanlar Tan Morgül, bağışyaratan ve İsmail Başöz.